Hata-savap cetveli. 20 sayfeden ziyade arkadaşlara ait olduğundan yanlışlarını beyan etmedim. Bu yanlışların hepsi yüzden geçer. Mahkemede 40 sayfa iddianame iki saate yakın dinlettirildi. Hem hukukumuza, hem hayatı şahsiyemize, hem hayatı içtimaiyemize ve şerefimize ve Risale-i Nur'un kıymetine çok dokunduğu halde gücenmediğimize mukabil İddianameyi yazan zatın meselemizdeki satiliğine ve dikkatsizliğine ve cerbezeliğine dokunacak bir cihet varsa, onun da gücenmemesini ve mahkemenin de tamamen itiraznamemi okumaklığıma müsaadesini talep ederiz. Mahkemede aleyhimizdeki iddianamede yüz yanlışını ispat etmezsem, yüz sene cezaya razıyım diye iddia ettiğime bir hüccet olarak iddianamenin kırk sayfasından Şahsıma ait 15 sayfede 81 yanlışını gösteren bu cetveli takdim ediyorum. Sayit Nursi. 1. Dini alet ederek. Cevap: Reddedilmemiş müdafaatımdaki hüccetler bu yanlışı herkese gösterir. 2. Emniyeti bozabilecek. Cevap: 20 senede bir vukuatı 6 mahkeme göstermemesiyle bu yanlışını ispat eder. 3. Gizli bir cemiyet kurmak. Cevap: Üç mahkemenin bu noktada beraat vermesi bu yanlışını ispat eder. 4 Gizli cemiyete girmek. Cevap: Bu defa 23 adamı makamı iddia tahliyesiyle kendi yanlışını kendi gösteriyor. 5 Hiçbir iş ile meşgul olmayan. Cevap: Risale-i Nur'un telifi ve tasdiyi ile olan büyük meşgaleyi görmemesi bu yanlışını herkese gösteriyor. 6 7 devletin emniyetini ihlale teşvik edecek hareketlerde bulunduğundan ve gizli cemiyet kurduğundan. Cevap, Eskişehir mahkemesinin yalnız tesettür ve şapka meselesini esas tutması ve cemiyet ve emniyeti ihlale ehemmiyet vermemesi bu yanlışını gösteriyor. 8. Kanunun 163. maddesi. Cevap, zahiren o madde kanuni ile, fakat hakikaten Eskişehir Mahkemesi, kanaat-ı vicdaniye ile hüküm vermesi, tesettür risalesinin eskiden yazıldığını anlamasıyla, mecburiyetle kanaat-ı vicdaniyeye müracaat etmesi, bu yanlışını gösteriyor. 9- Dinen mukaddes tanınan şeyleri alet etmesi. Cevap, bu otuz seneki hayatım ve bütün benim ile görüşenler ve mahiyetimi bilenler, bu hükmü tekzip ediyorlar. 10- Devletin emniyetini bozacak hareketlere halkı teşvik ve tergib ederek. Cevap, yirmi senede hiçbir nur şakirdi, böyle bir vukuata sebep olmadığı ve on vilayetin zabıtaları kaydetmemeleri, bunun hata olduğunu gösteriyor. On bir, gizli cemiyet kurmak. Cevap, üç mahkemenin o noktada beraat vermesi ve yirmi senedir siyaseti terk etmekliyim, bu hatanın ne kadar açık bir iftira olduğunu gösteriyor. 12. Gizli neşriyatta bulunmak. Cevap: Alemi İslam'ın mühim merkezlerinde ve burada merkezi hükümette ve Darül Fünun'da yazdıkları nur mecmuaları ellerde gezmesiyle bu yanlışını gösteriyor. 13. Gençlik rehberi Nurcular Cemiyeti arasında gizli satılmasına. Cevap: Cerh edilmeyen müdafaatta 7 makamata gönderilen itiraznamede kat'i hüccetler ile ki Nur talebeleri hiçbir vecihle siyasi cemiyet olmazlar. Hem Eskişehir Emniyet Müdürlüğü müsaadesiyle resmen tab edilen gençlik rehberi, değil yalnız nurcular arasında, herkese alenen satıldığı bu hatasını ispat eder. 14- Zülfikar ve Asa-i Musa'nın gizli satılmasına Cevap Doğrudan doğruya Diyanet Riyasetine bera malumat bu mecmuaların gönderilmesi, hem alenen İstanbul'da ciltlenmesi, ve İstanbul'daki mühim zatlara, hatta bazı kitapçılara ki, Hindistan'a kadar gönderilmek için gönderilmesi, gizli satılmadığını, belki ilanatla teşhir edilmekle satıldığı, bu hatasını gösteriyor. 15- 140 sure Kur'an demesine. Cevap, Kur'an 114 sure olduğunu, Kur'an'ı okuyan herkes bildiği halde, satiliği ve aceleliği, bu acip yanlışa sevk etmiş. 16- Kur'an-ı Kerime adeta bir nazire. Cevap Bin defa haşa! Risale-i Nur, Kur'an'ın bu asırda bir mucize-i maneviyesinin bir aynesi ve ondan tereşju etmiş bir tefsiri olduğuna, bütün nurcuların ve Risale-i Nur'daki yazıları görenlerin kanaatleri, bu yanlışı tekzip ediyor. 17 Risale-i Nur 140 parçadan ibaret olan Cevap Müdafatımda belki pek çok defalar lüzumu için 130 parça diye tekrarımız bu yanlışını gösteriyor. 18 Risale-i Nur'un telifi 23 senede tamamlandığı bildirilen cevap İmam Ali'nin radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam'ın kuddises sırru işaret-i gaybiyeleriyle ve manay işaretiyle bir vakit 24 senede Risale-i Nur tamam olacak denilmesi o yanlışı tasdik eder. 19 Üç kitapta toplanan nur risalelerinin. Cevap, belki yalnız 27. mektup, layıkasıyla beraber o üç mecmua kadar büyük olduğu gibi, onlardaki nurun risaleleri, o üç mecmuada ancak beşten birisi olması, dikkatsizlikten gelen bu yanlışını gösteriyor. Yirmi, perakende halinde bulunan nur risaleleri. Cevap, şimdi nurları yazan kalemlerin yüzbinler. binler, ve güzel itina ile tevafukla yazan yüzler katibin aşkı imani ve ilmi ile yazdıkları nur risalelerine peraken de ehemmiyetsiz parçalar namı verilmesi zahir bir yanlıştır. 21 bazı kısmında mevzu ve gaye ile hiç ilgisi olmadığı. Cevap: Eski zamanda mantıkta en derin alimleri ilzam eden ve şimdiye kadar Müdakkik alimlerin Risale-i Nur'u o cihette tenkit edememeleri, bu hatayı söyleyene iade eder. 22-23. Risale-i Nur'un bir kısmında okuyanlara bir şey öğretme bakımından ilmi mahiyet taşımadığı. Cevap: 20 seneden beri hükümetin ifal olunmuş bazı rükünleri ve aldanmış bazı mütaassip hocalar Risale-i Nur'un aleyhinde hücum ettikleri ve herkesi ürküttükleri halde. Hiçbir esere müessir olmayan yüzbinler her sınıftan muhtaç ilme hakikat ona talip olup istifadeleri bu iftirayı pek çirkin gösteriyor. 24. Şimalden gelecek büyük kızıl tehlikeye karşı bir set olduğunu iddia ve zannetmektedir. Cevap: Nurları okuyan bütün zatlar değil zan ve tahmin belki kat'î ve yakini bir surette Risale-i Nur'un şimalden gelen tehlikeye bir set olduğunu söylemeleri bu hatayı gösteriyor. 25- Devletin emniyetini ihlal etmiş. Cevap: 3 mahkemede, 3 müdafatımda bu iftiranın asılsız olduğunu ispat ettiğim gibi, 20 senede bulunduğum 5-6 vilayet zabıtaları, emniyeti ihlale dair hiçbir emareyi ne Said'in ve ne de arkadaşlarının hakkında kaydetmemesi, bu iftirayı tamamıyla reddeder. 26- Nurcuların zanları hilâfına olarak, Nur risaleleri yegane okunacak tefsir değildir. Cevap: Nur risalelerinde ve talebelerinin lisanında her vakit söylenen bu zamanda en kuvvetli bir tefsiri Kur'an'idir cümlesidir. Yoksa hiçbir vakit başka tefsirlere ilişmek hatırlarına gelmediği bu acib hatanın ne kadar çirkin olduğunu gösterir. 27. Nurcular adı verilen talebelerin de yekdiğerleriyle görüşmeleri gizli oldu. Cevap: Sparta vilayetinde ve bütün köylerinde, zabıtanın ve hükümetin taht-ı nezaretinde surette görüşmeleri ve bazı köylerde yüz kalemle yazıları neşretmeleri, gizlilik isnadını kırıyor. 28. Teksir makinesiyle çoğaltılması ve alanların bulunduğu yerlere götürülmesi, gizli yapılmaktadır. Cevap, bu ifadede bir dirhem doğruluk varsa, üç dirhem yanlış var. Evet, insafsız gizli düşmanlarımız bahane bulmamak için dörtte bir gizli yapılmıştı. Yoksa şimdi buldukları bahane ile bizi daha evvelden adliyeye sürüklemeleri ihtimaline binaen bir parça gizliydi. Yoksa her birisi 300-400 sayfeli mecmualardan 1500'e yakın miktarı memleketin her tarafına mümanatsız gitmesi bu hatayı tam gösterir. 29 ve nitekim mektupların Mürsillerin bulunduğu yerden değil başka yer postanesinden verilerek gönderilmekte olduğu. Cevap 28. yanlışta zikri geçtiği gibi onda biri doğru ise dokuzu yanlıştır. Mektuplar pek nadir olarak postaneye mürsillerin bulundukları yerlerden verilmemiştir. 30. Cemiyet mensubiyinininden Ali Savran tarafından gönderildiği. Cevap makamı iddianın o Ali Savranı tahliye etmesi ve sonra da bu mahkemede yine tevkif etmeyip memleketine gitmesine izin vermesi cemiyetçilik olmadığını makamı iddia kendi kalemiyle ispat etmiştir. 31 Yine gizlice bazı vatandaşların mensup oldukları gizli cemiyete. Cevap: Böyle asılsız bir hatayı tekrar etmek de büyük bir hata olduğu malumdur. 32 Herkese okunmasının dahi sevap olduğunu söyleyerek infale çalıştıkları cevap 33 ayatı Kuraniye'nin işaretine mazhar ve şimdiye kadar yüzbinler adama iman ciyetinde tesirli hizmet eden ve pek çok gençleri ıslah eden Risale-i Nurla ifal edilmiş diyen, elbette nefsi emmarenin ifaline kapılmış ki böyle hata ediyor. 33. Bundan başka gizli maksat görünmüyorsa bu gizliliğe mahal görünmezdi. Cevap, 40 seneden beri bana suikasta çalışan gizli düşmanlarımın desiseleriyle şahsıma karşı eşedli zulmü yapanlardan çekinmek için gizlenmiştir. 34-35 Dini hissiyatı alet ederek, devletin emniyetini bozma, halkı teşvik eden hareketlerinin. Cevap Hiç aslı olmayan uzak bir imkanı vukuat yerinde sarf ederek, bu kadar tekrar etmek yalnız garazkarana bir iftiradır. 36- kanuni ve zaruri olarak takip edilmesine, münafıklık, zındıklık, dinsizlik ve zulüm olarak tavsif eden. Cevap, bizi kanunsuz hapislere sokmak ve gizli düşmanlarımızın desiseleriyle bizi perişan etmek sırasında, o gizli düşmanlarımıza münafıklık, zındıklık, dinsizlik söylediğimizi, ifallerine kapılmış memurlara atfetmesi hatadır. 37-38 Kimseyle görüşmediğini ileri sürdüğü halde gizli olarak vilayet ve kaza ve köylerden gelenleri kabul edip görüşmüş. Cevap: Bu yazıda bir doğru varsa 20'si yanlış çünkü 20 ve otuz ziyaretçiden ancak bir tanesini kabul ettiğimi mahalli zabıtası ve ahali bildiği halde böyle külli ve daimi bir surette isnat etmek iftiradır. 39 Sureten bu inziva hali yakınları olan talebeleri tarafından birçok kerametlerin mevcudiyetinin kabulüne ve bütün nurculara inandırılmasına yol açmış. Cevap: Bu inziva böyle kanunsuz belalara düşmemek ve tasannu ve hotfuruşluktan kurtulmak için olduğu ve nur şakirtlerinin bu inzivayı beğenmedikleri halde bundan kendimi keramet sahibi göstermek ve dostları da onunla onu kerametli bilmek manasız bir iftiradır. 40. Kerametleri ve veliliği hakkındaki söylenenleri ve yazıları red ve cerh etmiyor. Cevap, bu pek zahir bir hatadır. Yüz yerde kardeşlerime yazmışım ki, şahsımda hiçbir ehemmiyet yok. Bana karşı hüsn zannınız yanlıştır. Sizin ihlasınız var. Ben belki ihlasa muvaffak olamıyorum. Hizmette de size yetişemiyorum dediğim ve hiçbir defa nefsimi methetmediğim halde, bu isnat büyük bir ihtiradır. 41 ve bu yolda övünmesine bir sebep olmuştur. Cevap: İddianameyi yazan satirik ve garazla baktığı için Risale-i Nur'un senasını benim şahsımın senası zannetmiş, bu hataya düşmüş ve çok yerlerde böyle hataya düşüyor. 42 Sait tefahura düşkündür. Cevap: Bu 30 senelik yeni hayatım ve bütün beni tanıyanlar onun bu iftirasını tekzip eder. 43 bunu eserlerinin muhterif yerlerinde görmek mümkündür. Cevap: İddiacının bu dediği tefahur benim şahsıma değil, bütün o tefahuru hatırına getiren senalar Risale-i Nur'a aittir. Risale-i Nur da Kur'an'ın tefsiridir. 44. Siracun Nur kitabında eserin dört buçuk saat zarfında yazıldığı kaydedilmiştir. Cevap: Bu yazısında iki hatası var. Birisi Siracun Nur dört buçuk telif edilmiş değil. Onun içinde 15-20 sayfeden ibaret hastalık risalesine aittir. Orada imzaları bulunan iki katibin arzuları ile bir tahtis nimet olarak yazılmıştır. Bunda hiçbir kimsenin hatırına tefahur gelmez, ancak bir şükürdür.